Deki, Allah ağzından. Kul. Kul. Deki demektir. Allah haddi bebali Deki diyor. Sen onu söyle. Siz dünya hayatında birbirinizle müşriklik kusurunda dost olduğunuz için Allah'ı bırakıp ancak kutlara tutundunuz. Allah'a ibadet etmediniz. Kendi yaptığınız kutlara tuttunuz. Onları e, Tanrı zannediyorsunuz. Bakın Tanrı diyorum Allah demiyor. Tanrı diyorum. Allah başka Tanrı başka sakın yap. İlgine karıştırmayın. Fakat bilahere daha sonra e, kıyamet gününde kiminiz kiminize küfür, kiminiz kiminize lanet edecektir putlar size, size putlara elan edecek ve birbirinize ilanet edeceksiniz. Biz niye sattık bir yere varanacağınız yer, gideceğiniz yer yer ise ateş. Ateştir, cehennemdir. Sizin o vakit hiçbir yardımcınız da yoktur. Benden yardım beklemeyin. Hz. İbrahim benden yardım beklemeyin. Ama Allah'tan da başka bir yardımcı olmayacak, Allah'ı adı zaten tanımıyorsunuz, ondan da kesin. Kendi başınızın çağrınıza bakın, ama bakılacak bir çağrı da yok. Edlus'un cehennem gibi. Bunun üzerine kendisine bir lüt, İb, lüt iman etti o kadar insansızın bir Hazretülük kendisini ilman ediyor. Lüt de kendi akrabası, kardeşim oğlu. bu etti. Hazreti İbrahim dedi ki, hakikat ben Rabbime hicret edeceğim. Allah'ın dediği bir burada bu da etmek yani Allah'a dönmek manasında değil, ölmek manasında Allah'ın dediği bir yere gideceğim. Buradaki mana var. gideceğim şüphe yok ki, mutlak galip, tam hikmet sahibi O'dur, O. Burada da nereye gideceğimi söylüyor, Rabbime emrettiği yere gideceğim. Burada e, Hazreti İbrahim aleyhisselam zevcesi Sâne. Sâne adında de, Sâne ve Lut aleyhisselam ile birlikte Küsada. Küsada bugünkü Linova hani Bağdat civarında bir köy. Orada atıtıyorlar. Küsada Harran, bugün Bilharan dediğimiz yere gidiyorlar. Bir aile oradan da Şam'a e, gidiyor, oradan da Filistin'e gidiyorlar. şu saygım dört yer, e, bu değil bir, bir körse, çok müthiş bir yolculuk. İncin yok ve kör. Kumdan başka bir şey yok. Ama <gülüyor> dünya coğrafyada böyle çeker. Bugün e, çöl ortasında, koca koca saraylar herhalde orada yapılır zaman çözgürlüyorlar. Coğrafya değişiyor. Mamutlar Sibirya'da bulunuyor. Mamutlar ot yiyen hayvanlar. Mahmutlar, e, külleri atası. Ve sıcak bölgelerin <gülüyor> varlığı onlar. Hı, Sibirya bugün bu, bu, bu, buzların altında. Demek ki Sibirya zamanında çok, çok mümkün bir yermiş, ormanlık bir yermiş, Mamukta'da orada varmış, benim yani içim, içim de bu var, ee, gezeyenlerimiz deyirken sen kitap de, bende. <gülüyor> orada baktım da, orada şeyler yapıyorum, dünyanın ekseni her 27.000 senede 90-50 düşkülmüş, anladığım kadarıyla yabancı dil. Ben de yabancı dil sevdasına tutuldum. benim e, hani, sevdiğim bir mevzu oldu. İçinde Ankara'da akvadığımden Türkçe diye bir kitap ya da kitap var. Bunu buldum aldım. Okudum kadarıyla dünyanın ekseni diğer 27.000 senede 90 derece e Eksenin ek ek ek ek 2000 değişmesi, oradaki iklimin değişmesi demektir. değil mi? Demek ki o zaman da hala diye bu 4000 senelik şey bu. 4000 sene evvel bu sahidi yerler ağaçlı ormanlık bir yermiş ki bugün gündünde ormanlaşı, elçiler ortasında mermiye saraylar bulunuyor. Hani dünya daima değişiyor. Biz ona İshak ile Yakup'u da ihsan ettik. Hz. İbrahim'in İsmail adında bir oğlu var. Çok kurban edilecek oğlu Ondan sonra çok, çok yaşlı zamanlarda, Harun Hanım da çok yaşlı olduğu zamanlarda İshak ile Yakup doğduk. Bu da küçük bir şey, İsmail Aleyhisselam'dan sonra. Peygamberliği ve kitapları onun onun züriyetine verdi. Yani ondan sonra gelen peygamberlerin çoğu Hz. İbrahim'in torunlarıdır. Ve de ondan sonra gelen kitaplarda, zaten kendisi kitap vermedi sayfeler verirdi, gelen bütün kitaplarda o peygamberleri verdi. Yani dört, dört kitap geldi ya. Dört kitapta Hazreti İbrahim'in torunlarına geldi. Hz. Peygamberimizin içinde. Dünyaya dünyada onun mükafatını verdik. Bu da şu demektir. Her, her din erbabı nezdinde Müslümanlıkın Müslümanlık olsun, Hristiyanlık olsun, Yavgülük olsun, Mühsebülük olsun, her din erbabı nezdinde, yanında, makamında onu Senayi Cemil güzel sözlerle anılır. Bugün dahi İbrahim'i Dinler adında bir masal çıkartıyorlar. İbrahim'i Dinler yani Hz. İbrahim her üç dininde tanıdığı getir geldi. Onun için onlardan da faydalanarak İbrahim'i dinlerdi. Temel babukla soru çıkarıyordu meydana. Senayi Cemil. Senayi ses demek, Mehmet etmek, cemil güzel demektir. Güzel şekilde haz İbrahim bugün bütün bu üç din üç dinde de güzel sözlerle kabul ediliyor. Cemil ve Muhabbet, muhabbet bir ululuk, heybet. Hz İbrahim çok heybetli bir insanmış, çok güzel bir insanmış. Beşi bakımından çok güzelmiş. Muhabbet verdik. Dünyada onun mükafatını verdik. Mükafatla da verdik. O ahirette de herhalde salihlerdendir. Mutlaka sahiplerden Çünkü emberçe peygamber. Mutu da hatırla. Hani o kavmine şöyle demişti. Siz öyle bir kötülük irtika ediyorsunuz ki irtika mevlek yapmak. İrtika ediyorsunuz ki sizden evvel alemlerden hiçbir bunu yapmamıştır. İnsanlar ve cinler, senin yaptığın bu kötülüğü şiddetle yapmamıştır. <gülüyor> Siz herhalde erkekleri Gidecek, diyecek. Yo ve kesecek. Toplam meşhur olmayan yapacak mısınız? Demek ki bugüne kadar yapmışlar. Halen de yapacak mı sürüyor? Kavminin cevabı da şu. Eğer doğru söyleyenler söyleyenlerden sen Allah'ın azabına getir bize deminenden başkası olmam. Ya sen böyle şöyle söylüyorsan azap azap azap diyorsan ama şu azap dediğin şeyi ver de görelim bakalım neymiş. Bunun üzerine o da dedi ki Allah'a Ya Rabbi, o fesatçalar durduğuna karşı bana yardım et. Bunlar benim sözümü dinlemiyorlar. Sen bana yardım et. Kehsabi de dediğin gün Lüt, Hazreti Lüt bana bir anda Sare dedi. Yardım et diyorum. Bunun üzerine de başlarına azap geleceğine dair olan sözümü teyit buyur Onları te te ediyor ya azaplar. bu sözümü artık yerine getir ki bunlara bir azap der. Bunun üzerine dedi ki elçilerimiz elçilerimiz dedik dedi, dedi melekler elçilerimiz Hazreti İbrahim'e o müjdeyi getirince dediler ki biz bu memleketin halkını yok edeceğiz. Çünkü onun halkı zalim oldular. Bu halk artık zalim oldu. Biz onları yok edeceğiz. Hz. İbrahim onların içinde dedi ki, onların içinde lüt de var. Yani o yok edeceğiz halk içinde yurt da dedi. O bana, e, benim yanımda bana iman Ona Onlar da şöyle dedi, biz orada kimin bulunduğunu çok iyi biliriz. Bunu da evlini de, yani çocuğunda çocuğunu da herhalde kurtaracağız. Yalnız geride, azapta kalacaklarında olan karısı Müstesna. Hazreti Ülüh'ün hanımı e, Hazreti iman etmedi. Bilakis bunu her iman edişinde tersledi. Sen kendin iman et falan bir sürü şeylerden dolayı. Bu çünkü şimdi ikimizden bu mevzulara e, meraklı arkadaşlarımız da var. ikinci bir tanrı arabada falan filan bir sürü, bir sürü kilapları çıkmıştı. O, o kitaplarda bu hasse eee Anadolu'nun yani uzaydan gelenler falan diye temsil oluyor. Bu, bu hasar orada vardır. Erşlemiz kibde gelince o ok, bunlar düzünde tasalandı. Hazır düzünde derdi başka zaten. Erşlem düzüne gelince o ok, bunlar içinde bunlar se sebebiyle yani o tasalanmanın sebebiyle kolu göğsü <gülüyor> daraldı yani hastalandı eli kolu kalkmadı. Bay Nelson korkma tasalanma dediler çünkü efendimiz çünkü elçi melekler milisafiyus suretinde çok güzel bir Sima ile gelmişlerdi. Şimdi çok kardeşim onları atladım. Allah Hazreti Rüta meleklerini gönderdi. Suriyede insan şeklinde, suratı gönderdi. Misafirler geldi, evde de görmüştük. E, misafirler geldi. Tabii Hazreti bir tabii peygamberliğin verdiği şey de e, biraz tasarlı kimdir bu gelene falan. Sonra onlarla konuştuk. Onlar biz insan şeklinde gelen melekleriz. deyince rahatlaştı. Niye? Çünkü dolayi yemek takرك, yemediler. Biz yemek yemeyiz, e, Misafir bir geldiğine göre herkese karnı açtı. Karnı açması tabii bir şey. O o o göbide, o o o Yemek yemekleri de görünce şüphelendi. Biraz onları konuşunca onların söylediği biz Allah'ın gönderdiği melekleri sana yardıma geldik dediler. Şimdi biz oradayız. Çünkü erçile mesafet sürekli çok güzel bir sima ile gelmişlerdir. Bunları melek olduklarını lüt alayırsadan henüz e, anlamamıştır. Kavmine bunların da bir sarkıntılık edeceğinden korkuyordu. Bu kavmi ters tefiç ediyor insanlar. Nihayet kendilerini Rabbinden gelen şey olduklarını bildirdiler. Eğer, heh, siz ona dikkat edin, siz ancak Allah'a bırakıp tuttuları takıyorsunuz, ee, yalnız, yalnız yalan uydurup tutuyorsunuz, ee, aslında sizin Allah'ı bırakıp taktıklarınız size bir rüzgü vermeye müktede olamazlar. O halde bütün rızık Allah katında arayın. Kutlar'dan bekliyorlardı. Kutlar ona bir şey veremezler. Siz Allah'tan arayın. Ona ibadet edin. Ona şükredin. Siz ancak ona döndürülüp döndürüleceksiniz. Eğer siz beni tekzip ederseniz, sizden evvelki ümmetler de peygamberleri tekzip etmiştir. Peygamberin üzerine düşen ise yapacak sevgiden başkası değildi. Ama biz, biz sayfa atma başlık. Geriye gitmişiz. Ha, daraldı. Şimdi bütün göğsü kararlı daraldı ya eli koyu kalkmadı. Melekler ona diyor ki korkma, tasalanma dediler. Çünkü seni de ehlinde kurtaracağız. Yalnız geride Azapta kalacaklar nereden olan karın Hz. <gülüyor> Hazreti Lutus zaten çok az bir şeyi var, var. Biz onları kurtaracağız. Ama o azap çekecekler arasında senin karın var. O o o azap çekecek. aman burada yazmıyor ama başka bir yerde var onu da size söyleyeyim size